My mother, my mother, I'm going to tell you that you don't have Sunan'ın Beryani Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencuo <gülüyor> Dobru noc mila, dobré spit. Nech sa ti snívajı sladké Dobrúnoc, sladce spi. Neğesat ısınıyuu, sırıtlık sırıtlık sırıtlık sırıtlık Ana tebe, moya mila, natebe zaptomenu. Ana tebe, moya mila, Na, tebe A na, tebe, moje mila, na, tebe na si Şavlıcıkla zıplayışkın se, o yizevşek bu kasrıcık, o yizevşek zneyi şalosti bu kasrıcık. Tayin A tam ne trabı, ah tam ne vyspatme da, protože ja rýci ne že ty si moja mila, protože. boy hepinize Merhaba Tu'ın beri yanındasınız var ben Selam ve sevgiler hepinize 94.9 açık radiodasınız ve e, Tu'ın beri yanı başladı Az önce Harika iki şarkı dinledik, biri kısacıktı. Bugün Çek Cumhuriyeti'nde dolaşacağız. Mutelif sanatçılarımız var ve gruplarımız var. Ee, aslında Çek Cumhuriyeti'ndeki yeni halk müziği sound'unu e, tanıtmaya çalışacağım. E, çağdaş arayışları, tabii halk müziği e, repertuarı içinde çağda, çağdaş arayışlara gönderme yapan Birçok sanatçı ve topluluğu tanıtmaya çalışacağım. Nedvet Honza ile başladık. 1946 doğumlu bir sanatçı. Ee, aslında müziğin çeşitli alanlarında at koşturan bir sanatçı. Yalnızca halk müziği söylemiyor ama bu 2008 albümü e, Ludovic Pesni, yani halk şarkıları e, adını taşıyor. E, yumuşacık, e, derli toplu, İyi düzenlenmiş, iyi çalınmış, ne eksik ne fazla diyeceğimiz e, düzenlemeler. Ama tipik Çek Halk müziği e, soundarının dışında biraz daha e, ne bileyim özgür bir e, yaklaşımla işte gitarların planla girdiği e, özgür bir yaklaşımla e, yapılmış bir albüm. E, Nedved Honza'dan bir şarkı, e, iki şarkı şarkıdan seçtim size onları dinliyoruz şimdi. Nakralove holy Vrch má nakloněný, Vrchmman nakloněný, do Slovenskej zeny Vrchmán nakloněný, Vrchmán nakloněný, Vrchmán nakloněný, vrch nakloněný, do Slovenskej zemy. Odkáště odpište, Teim ojei matery, okaştı, opisdi teim ojei matery, že na Je mi swadba stoi, je mi swadba stoi, je mi stojí na królowej roli. tu. Od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 Ascinco sengu domalisi Ascinco sengu domalisi taki che sota oralisi taki che septa Se moral, ale malo. Oral se moral, ale malo. Kolekçko se mi? Olamalı. se mi. Złamał mo, wej ho spragii. Gliście złamał mo, wej ho spraby, plausę sie męku, ...sineçkul... ...hospodak... ...evet sevgili dostlar... ...Tura'nın beni yanında bugün... ...Çek Cumhuriyeti'nde dolaşıyoruz... ...ve ilk şarkıcımız... Nedvet Honza'ydı... ...2008'de yaptığı albümden... E, ...toplam 4 şarkı dinletebildik... ...şimdi çok meşhur bir... E, ...şarkıcı... Yine müziğin çeşitli alanlarında e, faaliyet gösteren bir şarkıcı. Onun iki albümünü getirdim. E, çünkü çok harika bir ses ve e, farklı iki albüm. Yani yaptığı şeyler de farklı bu iki albümde. İlkinin ismi Homage, and, Homage Homeland adını taşıyor. Kendi memleketinin şarkıları anlamında. Marta Topferova e, doğru anımsıyorsam Bütün sesleri kendisi söylemiş Tamamen akapella bir albüm e, Oradan Üç şarkı seçtim size e, Çok da uzun olmayan şarkılar bunlar e, Yine Marta Topferova'nın Halk şarkıları seslendirdiği Tamamen e, Kendi sesiyle Yaptığı geleneksel e, Ve zaman, zaman da. Çağdaş düzenlemeleri içeren bir e, Albüm bu e, İlk albümde Yani daha doğrusu Marta Topferovar'ın ilk albümünden seçtiğim e, Üç şarkıyı dinletiyorum Ey paca paca Hey pada pada listopad, pozdravuj milu na stokrát, pozdravuj milu olubinku sivu, že ju tu musim zanechat. Ej pada pada rosiçka, spali bi moje očiçka, spali bi moje, spali bi i tvoje, spali bi oni oboje. Hey para para listo pat Pozdravuj milum na stokrat Pozdravuj milu volubencu sivu Je jutro sim zaneka Hey para para Duchka, duszeczka, gdzieś ci si bola, gdzieś ci si się ci, mnie gdzie zarosila. Bola som va, i ciujala som travičku. Dusza moja, duşa moja. Bola som va, i ciujala som travičku. Dusza moja, dusza moja. Aj, ja som potri Eşte som si, çizmi nezarosil O, ya som plakala, těba som çakala Duşa Duşu. moja, duşa moja O, ya som plakala, těba som çakala Duşa Duşu. moja, duşa moja Aniçka, duşiçka, kde jsi bola? Kesi si çizmi çizmi, çizmi zarosila. Bola som vajıçku, kujala som traviçku. Duşa, duşa moja, duşa moja. Bola som vajıçku, kujala som traviçku. Duşa, duşa moja, duşa moja. A ja som travu kosi, Eşte som si, çiş mi Ay, ya sonbla, la lleva somchakala. Ducha moya, ducha moya. Ay, ya sonbla, la lleva somchakala. Ducha moya, ducha moya. Sınavı uslattık sün, Doğru ol, Doğru uyu, Nek seyir sınavı uslattık sün, Sınavı zatı Jezchania miłuje serdęczko 스kuje ti daruje Jezchania noc mam la do ki kiesą pobudą pomóż, do bródą, dobry śpij, niech ci Ty u slad kiss me s nī tvay zati Evet sanatçımız, ee, hemen yanlış bir isim söylemeyelim, Marta Topferova, Luster's kariyer kariyeri olan bir sanatçı. Ee, ondan başka bir albüm var sırada. Marta Topferova bu defa e, kemancı ve düzenlemeci, e, son dönem Çek halk müziğinin arayışlarında oldukça fazlasıyla ismi geçen bir e, kişi. Thomas Wiska, ee, Thomas Wiska ile beraber e, Marta Topfera varın yaptığı albümden e, iki parça seçtim sizlere. Osemi od horoka. Hlovichka Sana seni anince, se ne hodi, jakbi na té selene, sona ja plonice zraje. Když bude červené, to děvče bude moje. Po tutočku studení, ochlaď to srděnko mé. Hořící pro te ta dívky modro okej. Şohajek miloval, jablíčko dozrálo Políčko ze zlátlo, už přišel čas Şohajek miloval, jablíčko dozrálo Políčko ze zlátlo, už přišel čas Jablíčko červene, které ze stramu spádlo Neştěstí přineslo Linedzo, tedy to za Wenilo. Zgoterish shajku, osotiny mocniejsi, niż wasze Yablıcık o kırmızı, ktere zestrumus padlo. Neştisti, çin eslo. Laskum ah, ne La sněch Bu müthiş düzenlemeyi e, Thomas Wiska yapmış. Şarkıcımız Marta Topferova'ydı. En son parçada e, caz ögeleri ve gene çingenemizi ögeleri bir arada kullanılmış e, düzenlemede. Şimdi bir grubumuz var. Hucis Ki, e, Kijova grubun ismi. E, yine son dönem elime geçen e, albümlerden biri. bu Grup biraz daha geleneksel sound'a yakın. Ee, yeni gruplardan biri Hucis Kyo, Kijova ve onlardan iki tane şarkı. <gülüyor> Kebiste to ve hey to to Kamyste to vedeli, hej jakie ja dziewczom mam. Kamyste to vedeli, kamyste hey, vedeli, hej jakie ja Pekreče noke, okay. hej, také e ja tíh čávam. Ke to vedeli, kebiste to vedeli, hej, z keru já ja Ke to vedeli, kebiste to vedeli. Cancio, Caterino, Suzu, Ay, Marie, Si o ye lehodine, ishla yedna panel kaprevo, doshla ona svoyu svobodu. Ishla jedna panel kaprevo, doshla ona svoyu svobodu.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 Evet, az önce Hucis Kijova grubunu dinledik. Ee, daha tipik e, Çek Halk Müziği sound'unu temsil ettiler bugün programımızda. Çek, Cum Çek Cumhuriyeti'nde dolaşıyoruz ve e, ağırlıklı olarak da çağdaş yöntemeleri e, anlatıyorum sizlere. E, çağdaş arayışlar konusunda... İlk aklı gelen birkaç isimden bir e, seçki yaptım. Yine uluslararası kariyeri olan çok önemli bir şarkıcı var sırada. İva Bitova. E, ayrıca Skompa dörtlüsü var. Kendisine eşlik ediyorlar. Yine biraz sıra dışı bir çalışma. E, Moravian Folk Poetry in Song adını taşıyor e, parça. E, Moravia Çek Cumhuriyeti içinde zaten e, en çok tanınan, en çok bilinen bölge. Hem e, kaplıcalarıyla hem de e, şarkılarıyla. İşte halk manilerinden e, oluşturdukları bu albümü yayınlamışlar. Skompa, Quartet ve e, Iwabitova. Anladığım kadarıyla bunlar e, kendi besteleri. Ama halk şiiri üzerine kısacık kısacık şarkılar... Size altı küçük e, şiirin şarkı halini getirmiş getirilmiş halini dinleteceğim. Dediğim gibi küçük küçük parçalar. İva Bitova ve Skompa Quartet. Hlavičkaňa tuze bolí ta sa nikdy nezahojí mama Bu harika şarkıları ve şiirleri Ivo Bitova'nın sesinden dinledik ve kendisine Skompa Quartet eşlik etti. Tadına doyurmuyor bu şarkıların. Son e, albümümüz ve son konuğumuz oldukça bilinen bir topluluk. 1960'ların ortalarından beri e, Çek halk müziğine, Moravia yine halk müziğine e, çok büyük emek vermiş. Önemli bir topluluk. Hradistan topluluğundan bahsediyorum. Ee, Hradistan topluluğunu zaman zaman bu programda çalmışlığım epey var. Ee, küçük bir kasabadan geliyor Hradistan, Hradistan ismi. Kasabanın da ismi. Ee, ama bütün dünya ölçüsünde e, gerek geleneksel e, çek folklarını gerekse avantgard e, folkları fazlasıyla e, tanıtan, e, farklı farklı birçok albüme çalışmaya imza atan, çok konser veren ve aynı zamanda da e, kendi iç yapısı sürekli değişip yenilen e, gençlerin devre aldığı e, bir nevi kolektif e, ekip diyebiliriz bu çalışma, bu topluluğa, Radistan'a. Şimdi iki şarkı seçtim oradan. E, zaman durumumuza göre belki bir üçüncüyü de dinleriz. Hrediş'tan 1981 yılındaki e, albümlerinden çalıyorlar. <Gülüyor> Cięnska Siernicza i Wielicze Uską A po nim masiruje piechota francuska Piechota francuska Let me Člověče mizerný, co tu máš na světě, poď radšej do vojny, kutia terentete. Nemáš chleba, ani vína, ani ména, ani syna, to tu máš živý byt na tom marnom světě. Poď radšej do vojny, Kutia Teren-tete. <音楽><音楽><音楽> Na vojne ti daju, čižmi s Konica vranego, ay ose dlanego, šabričku na levu stranu, taji bude na obranu. Potom možeš kričat, magaći veliki pan, kujate rentete, veći to povedam. Když tam Francouzi přerijdete ve fuzi, je to dolépší, a když naši dvanácti, máš doma nošut děti, to na tebe všechno A tam sněží od týž dneň, být velký pan, když ve ti rentéty vedej Barsi, şivotu boy, skoncıl na tey voine, şakti to ten na špan, vinah râdi voine, boymet a do svih voja, dobreho tebi ašoja, a gezi che na bil non svedo so dit alto Evet sevgili dostlar, bugün Çek Cumhuriyeti'ndeydik. Ee, Hradistan topluluğundan en son dinlettiğim iki parça çalabileceğiz dedik ama üçüncüyü de çalabildik. Zamanımız uygundu. Evet, e, günümüz Çek müziğinden bir portre oluşturmaya çalıştım. Tabii ki halk müziğinden bahsediyorum. Hem e, Hradistan gibi, e, Hucis, Oza gibi e, iki geleneksele daha yakın. Sound'lu grubu hem de Marta Topferova ve Eva Bitova gibi e, daha günümüz e, arayışlarına yatkın halk yorumlarını bir arada dinletmeye çalıştım. Program sonrasında 15 dakika için telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşma şansınız var. Facebook'lardan ve Twitter'dan yine takip edebilirsiniz. Aynı zamanda web sayfamdan ve e, hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'da istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz ama Venmate programları kullanarak. Ne yazık ki devlet e, yüklediğimiz uluslararası e, siteyi kapattığı için ancak kullanılabilir. E, Çeşitli programlar vasıtasıyla e, girilebiliyor. Ne yazık ki bunu da buradan e, söyleyelim. E, önümüzdeki hafta size telefonla sesleneceğim. 15 gün sonra canlı olarak görüşmek üzere. Selam ve sevgiler. E, Selahattin e ve Teknik Masa'da çalışan stajyer arkadaşımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Car menjei n-să spun n-aioc când să vii. Să mă îșoară Suna'nın beryani. Hazırlayan ve Sunan Muammer Ketencioglu. <Sessizlik>